Cabir bin Abdullah, Radıyallahu anh Ashab-ı kiramın En çok hadis rivayet eden Alimlerinden Rivayet ettiği Hadisi şerifi Kelime kelime okuyorum Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Şöyle buyururken işittim ben diyor. Kimin Üç kızı olur da Onları barındırır Onlara merhametle davranır. Onları korursa, ona muhakkak cennet vaciptir. Dikkat ediniz. Hacca gider, tavaf eder filan demiyor. Üç kız çocuğun olacak. Üç kız çocuğunu barındıracaksın. Merhametle davranacaksın. Çünkü kız çocuğu ancak merhametle büyür. Biraz sonra değineceğiz. Bir ayağı cennette duruyor Bir şeyin bir ayağı cennette duruyorsa Öbür ayağı cehennemde duruyor demektir Üç kız çocuğunu Yetiştirene cennet vaat ediyor Allah'ın peygamberi Bu ne demek biliyor musunuz? Üç kız çocuğunu Mümin erkeklerin başına bela eden de cehennemde demektir La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye. Cennettedir sözünün Doğal ters tarafı nedir Demeyen cehennemde demektir Namaz kılan Cennettedir sözü ne demektir Kılmayan cehennemde demektir Ümmeti Muhammed'e Üç ana yetiştiren Cennettedir dediyse Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Üç bela Getiren de cehennemde demektir. Korkunç bir fırsat çünkü. Olduğu gibi cennet. Tıpkı ne gibi biliyor musunuz? 10 kilo altını poşete koyup, Çarşıda dolaşabiliyor musun? Üstelik de, Şeffaf bir poşete koyuyorsun, İnsanlar onun içinde altın olduğunu görüyorlar. Başına bela aldın sen. Çarşıda dolaşamazsın öyle aptes alırken caminin şadırvanını asamazsın onu. Bela bu. Altın olduğu için bela. Demir parçası olsa, belaya koyarsan koy olacaktı.